9. Özellik İnancın sağlam temeller üzerine oturtulması Sapık inançların insanların hayatını etkisi altına almış olduğu bir toplumda, doğruların ortaya çıkması için gerçek inancın yerleştirilmesi ve sapık inançların yok edilmesi gerekir. Çünkü topluma doğru bir yön verip insanları iyi ahlak sahibi yapacak olan inanç, doğru olan inançtır. Aynı zamanda bu inanca sahip olan bir Müslüman devamlı olarak hakkı savunacak ve kendisinden istenildiği zaman hak yolunda her türlü fedakarlıklara katlanacaktır. Görmüş olduğumuz bütün döneklikler, tereddütler, nifaklar ve hak yolundan vazgeçmelerin sebebi bu inancın zayıflığı, sarsılması ve Müslümanların kalbinde gerçek bir zemin bulamamasındandır. Bu hikmete binaen İslam, inanca işaret olarak iman kelimesini seçmiştir. İman, akıl ve kalpte yerleşerek kuvvetli bir bağla fikri vicdana bağlar. İman, ne donuk bir fikri kanaat meselesi, ne de akli kanaatten oluşan boş duygular manzumesidir. İman, iki yönün de birbirinden ayırt edilemeyecek bir şekilde tam olarak birleşmesidir.